ان عرباب بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه بليغه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كانها موعظه مودع فاوصنا قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وانتامر عليكم وانتامر عليكم عبد فانه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عليها بالنواجذ واياكم ومحتثات الامور فان كل محتثه بدعه وكل بدعه ضلاله رواه ابو داوود والترمذي <coughs> Evet bugün inşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Davud ve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 Allah Teala ve Celle ayetlerinde bunları açıklamış. Mesela müminin kalbiyle alakalı Allah Teala ve Celle diyor ki: "O idza tukirallahu vejlet kulubuhum ve iza tuliyet alehim ayatu zadethum iman'an ve ala Müminin kalbi nasıl olması lazım? Allah'ın ayetleri zikredildiği zaman onların kalpleri titrer. Bakın bu Allah Teala ve Celle müminin kalbini tarif ediyor. Allah'ın ayetleri zikredildiği zaman onların kalpleri titrer.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 «Fi kulubihim maradun fe zædehumullâhu «Onların kalplerinden marad vardır, hastalık vardır ve Allah Azze ve Celle onların kalplerindeki hastalığı artırmıştır». «Devamlı Allah Azze ve Celle onların kalplerindeki marazı ne yapar? Hastalığı artırır, ziyadeleştirir». «Çünkü onlar bir yüzüyle kendilerinin Müslüman olduğunu, Müslüman gibi yaşadığını gösterir, «diğer yüzüyle kafirlerle beraberdir». «Yani kafirin kalbi tabiri caer harbidir, iman etmiyor, akıl almıyor, akletmiyor».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 vasiyetini yaptı. Dedi ki: "Useykum bi takvallah. Size takva sahibi olmayı, Allah'tan korkmanızı, Allahuze vecelle'nin sizi görür gibi yaşamanızı size vasiyet ediyorum." dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. "Useykum bi takvallah. Allahuze vecelle'den hakkıyla korkmayı, takva sahibi olmayı, görür Allah'ı görür gibi yaşamayı sizlere vasiyet ediyorum." Devamındaysa "wesme'i ve taa. Takva, takva sahibi olun."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 O zaman başımızdaki emire isyan etmek de Allah'a isyan etmektir. Bizlere haklı söyledikleri müddetçe söyledikleri müddetçe onlara uyacağız. Eğer bize hak olmayan bir şey söylerse o zaman uymayacağız. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bununla alakalı diyor ki لَا تَعَتَ لِبَشَرِمْ ف۪ي مَعْسِيَتِ اللّٰهِ Beşere insana Allah'a ve Resulüne masiyete davet ettiği sırada itaat etmek yoktur. Yani şayet bir beşer başımıza emir olarak seçilmişse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 Semi'na ve ata'na kullarından olmaya çalışalım. Yani işittik ve itaat ettik. Kafirler gibi Semi'na ve asayna diyenlerden olmayalım. İşittik ve isyan ettik. Kafirler ne dediler? Babalarımızın ve atalarımızın bulunmuş olduğu din bize tamamıyla yeter. Bizim Muhammed'in dinine ihtiyacımız yok dediler. Semi'na işittik ve asayna isyan ettik dediler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bizler Semi'na ve ata'na diyelim. İşittik ve itaat ettik. Allahu ze ve Celle inşallah itaatlarımızı Artırsın. Evet devamında diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisin devamında innehu men ya'iş minkum feseyara ihtilafen kefirah. Sizlerden uzun yaşayanlar ileride çok büyük ihtilaflar görecek diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sizlerden uzun yaşayanlar ileride çok büyük ihtilaflar görecek. Bu ümmetin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 kabul etmiş olduğu mesele hadis uzun bir hadis sadece ben o kısmını söylüyorum. Ümmetimden toplu helakı kaldır diyor. Ey Allah'ım, ümmetimin üzerinden toplu helakı kaldır. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden önceki ümmetlerde olduğu gibi topyekün helakı kaldır. Ümmetim topyekün helak olmasın diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua etti. Allahu Teala duasını kabul etti. İhtilafı kaldır, fitneyi kaldır diye dua etti. Allahu Teala duasını kabul etmedi. İmtihan var.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 fa alaykum bi sunneti ve sunneti'l hulafa'r rashidin diyor ki bu fitnelerle ihtilaflarla karşılaştığınız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından başlamış bugüne kadar ihtilaflar ve fitneler bitmemiş, kıyamete kadar da bitmeyecek. Dostlar sana ve vefat etmiş, fitneler başlamış, ihtilaflar başlamış. Sahabe döneminde, tabi'in döneminde Müslümanlar birbirlerini kırmışlar. Sahabeler o güdüde akap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 Sünnetime yakışın, sünnetime sımsıkı sarılın, vasiyetlerime kulak verin, tavsiyelerimi, nasihatlerimi dinleyin. O size yeter diyor aleyhissalatü vesselam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o size yeter diyorsa yeter Allah'ın izniyle. Ama sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünneti değil ve diyor ki وَسُنَّتُ الْحُلَفَاءِ الرَّاشِد۪ينَ الْمَهْد۪ينَ Dost doğru yolda giden benim yerimde olan sahabelerimin sünnetine de sarılın. Hulefai r-raşidinden kasıt alimlerin, muhaddislerin sözüne göre sadece dört büyük halife değildir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 Ateşten kurtaracak olan sünneti ne kadar biliyoruz? Bizi kurtaracak olan sünneti ne kadar biliyoruz? Peygamber sallallahu aleyhi ve hayatını ne kadar biliyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatımıza ışık tutan o hadislerini ne kadar biliyoruz? Sünnete ne kadar hakimiz? Bizi kurtaracak olan bakın… Bizi kurtaracak olan ne malımız, ne mülkümüz, ne evlatlarımız, ne işimiz, ne aşımız bizi kurtaracak olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sünneti. Peki bu sünneti ne kadar biliyoruz?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 Yabancıs, yabancı futbol takımlarının yabancı futbol takımlarının futbolcuların şeceresini söyler Tosha. Yani Real Madrid'de Barcelona'da top koşturan ilk on biri yedekleri bilmem nelere sayar. Hangi futbolcu kaç yaşında? Ne özelliği var? Sağcı mı? Solcu mu? işte bekçi mi? Bilmem neci mi? Bütün özelliklerini sana sayar on yaşında çocuklar. Sahabenin hayatını değil sahabenin isimlerini dahi bilmemekteler. Bilmemekteyiz. Çocuklarımız babalarımız, annelerimiz veya hanımlarımız bilmemekte. Ama bizi kurtaracak olan şeyler bunlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sünneti, sahabeler hayatları. O zaman biz kurtuluşu başka yerde alamayalım. Kurtuluşu Resulullah sallallahu aleyhi ve bize vasiyet ettiği, tavsiye ettiği yerlerde alayalım. Allah azze ve celle hepimize nasip etsin. Ve meselenin önemine biraz daha bina üzerine giderek Resulullah sallallahu aleyhi ve diyor ki tamam sünnetine sarılın ve sahabelerimin yolundan gidin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 O ipi bu şekilde mi tutarız şöyle? Parmağımızın ucuyla mı tutarız? Elimizle mi şöyle tutarız? İki elimizle mi sarılırız? Yoksa ipi alırız, belimize dolarız, boynumuza dolarız, bacaklarımızın arasından geçiririz. Bacaklarımızı kilit yaparız, ellerimizi kilit yaparız. En son bir de böyle dişimizle ısırırız ki yol uzun düşmemek kaydıyla. Çünkü aşağıda cehennem var. Değil mi? O şekil sarılırız değil mi? Resulullah sallallahu işte bizim sünneti, kendi sünnetine bu şekilde sarılmamızı istiyor.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 İslam'ın ne demek olduğunu bilmiyor. Ne yapılması gerektiğini bilmiyor. İtikazını, akidesini tam oturtturamamış. İleride kopabilir Allah muhafaza. Bize gereken ne? İki elimizde, iki ayağımızda belimize saralım. Azı dişimizde sarılalım. sım sıkı tutalım ki sünnet elimizden kaçmasın. Hem kendimiz, hem evlatlarımız, hem annelerimiz, hem babamız, hem etrafımızdaki insanlara bu şekilde sünnete sımsıkı sarılmalarını söyleyelim. Tarikatlara...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 ve yalanla rastlanılmayan doğruların en doğrusu olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize demiş ki sünnetine sımsıkı sarılın kurtulursunuz. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi sünnetine sımsıkı sarılalım sünnetini en güzel şekilde öğrenelim. Ne yazık ki kurtuluşa götürecek bizi kurtuluşa götürecek olan bu sünnetin önüne engel olmaya çalışan müsteşrikler, kafirler Müslümanları da kandırmışlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini hafife alıp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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki... ...hadiste... ...bana Kur'an ve onun misli verilmiş. Allah azze ve tarafından. O zaman sünnet kim tarafından verilmiş? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi karnından, kendi kalbinden, kendi zihninden uydurduğu bir şey değil sünnet. Hadisler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendi kafasından söylediği şeyler değil. Hadisler bir vahiydir. O konuştuğu zaman ancak vahiy konuşuluyor diyor Allah ayette. O zaman hadisler de nedir? Allah tarafından kendisine verilmiş bir vahiydir. Kur'an metludur yani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 Veyahut hakiki, hakiki yolda sırat-ı müstakimde olduğunu zannedip peşine uymaktalar. Onun için sünnetin kesinlikle Kur'an'dan ayırılacak bir yönü yoktur. Sünnet bizim için bağlayıcıdır. Sünnet Kur'an gibidir bizim hayatımızda. Kur'an gibi biz sünnet Kur'an'dan haz aldığımız kadar sünnetten de haz almak zorundayız. Kur'an Allah Azze kendi kelamıdır. Sünnetse Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın kendi sözlerinden verilmiş Allah Azze ve vahidir arasında ayırmayacağız. Sünneti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 Diyor ki, şu insanlarla savaşın. Müminlere emir. Şu insanlarla savaşın. Kim onlar? La yu'minune billah. Allah'a iman etmeyenler. ve Ahiret gününe de iman etmeyenler. Allah ve Allah'ın ve Rasulünün haram kıldığını da haram kabul etmeyenler. Allah'ın ve Rasulünün haram kıldığını, yani Allah'ın ve Rasulünün din olarak ortaya koyduğunu din olarak kabul etmeyenlerle de savaşın. Bu müminlere bir emirdir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 ashabını, ümmetini son bir uyarma yapıyor. Son sözleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diyor ki aman ha sonradan çıkan, sonradan ihdas edilen, sonradan ortaya çıkmış olan o şeylerden de kendinizi koruyun. Çünkü sonradan çıkan tüm şeylerin hepsi bidattır, dalalettedir. Hadisin sonunu size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde bitiriyor. Aman ha sünnetine sımsıkı sarılın, sünnetine muhalif olan bidatları, sonradan çıkan o ihdas edilen şeyleri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 O zaman yapacağımız işleri sünnete sokmak zorundayız. Ya Hacı abi söyledi bize bir, bir karış takalı var. Yani yalan mı söyleyecek? E, söyleyebilir. Belki o yanlış duymuş olabilir. Bak müsteşrikler bu hadis inkarcılarının ortaya çıkmasını sağlayan müsteşrikler batıda birkaç tane bilim adamı demiyorum. Bilim adamı olamaz onlar çünkü. Bilimle ve ilimle alakaları yok. Kur'an sünneti inkar ettikleri için. Birkaç tane dengesiz çıktı. Akılla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 Nasıl kılarsa dini nasıl anlarsa, anlarsa Anlasın önemli olan namaz kılıyor Böyle bir din yok Böyle bir din, yok. Böyle bir din gelmedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bizlere böyle bir din ulaştırmadı Yani aman canım yapıyor işte yap, Nasıl yapıyorsa yapsın Önemli olan yapması Namaz kılıyor ya nasıl kılıyorsa kılsın önemli olan kılması Değil nasıl kılıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl kıldıysa öyle kılacak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve nasıl yaptıysa Öyle yapacak kafadan bir din Uydurarak gelinme, gelmek yok Allah azze ve celle bunu kabul etmeyecek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 kesinlikle kabul etmeyeceğiz. Bunu bu şekilde bileceğiz. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatına, sünnetine, sahabelerinin hayatına, eserlerine sımsıkı sarılacak ve bu uğurda mücadelemizi vereceğiz ve Allahu Teala Celle'ye imanlı bir şekilde kavuşmaya gayret edeceğiz bu hususta da inşallah Rabbimiz'de dua edeceğiz. Evet. Bir gün son olarak bir hadis aktarıp yitiriyorum. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Kilabe denilen bir sahabenin annesinin cenazesine katılıyor. Sahabelerden birisinin annesinin cenazesine katılıyor. Sahabe diyor ki ey allah Resulü annem bir sene boyunca hiç iftar etmeden oruç tuttu. Yani aralıksız oruç tuttu bir sene boyunca. Bir sene boyunca annem yani e, gündüzleri kastediyorum yani her gün oruç tuttu diyelim. 365 günün tüm gündüzleri oruçlu geçirdi. Bir sene boyunca hiç iftar etmedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki annen hiçbir gün oruç tutmadı. Annen hiçbir oruç tutmadı. bütün düşünün, düşünün 365 gün oruç tutmuş, aç kalmış, ibadet olduğunu zannederek hiçbir, hiçbir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o oruç tutmadı. Ve bunu duyduktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenazeyi kıldırmadan gidiyor. Çünkü bidat iş gördü bu kadın. Bidat iş gördü diyor. Olmayan bir şey yapıyordu, gidiyor gitti diyor. alimler arasında hani bidat işleyenin cenaze namazı kılınmaz diye bir şey yok. Kılınır ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapmış. Ve sonradan araştırılıyor, bakıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Bukhari'de bir hadis var. Diyor ki senenin hepsini oruç tutan kişinin orucu yoktur. Bukhari'de sahih bir hadis. Kim senenin hepsini oruçlu geçirmek kalkışırsa boşuna oruç tutmasına öyle bir oruç yok. Bak işte din uydurmaya çalışanlar uyduruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi, sahabe istedi. Ey Allah'ın Resulü ben bundan sonra her gün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 kesinlikle geçerli bir yok. Bunu bu şekilde bilelim. Bu şekilde insanlar aktarmaya çalışalım. Allahu Zewa Celle hepinizden razı olsun. Bir şey ilan edeceğim inşallah. Evet. Bu